ve ve ve 9. Gel <gülüyor> bir kesim ise cihat için kafir tâifenin Müslümanlardan ayrıt edilebilir bir konumda olması gerektiğini şartını koymaktadır. Bu ise günümüzde zaten gerçekleşmiştir. Çünkü kafir yöneticiyi destekleyen taifenin kendisine özel bir kıyafeti ve ayrı bir üniforması, belli kalp, karargah ve belirli yerleri bulunmaktadır. Bu taife ayır edilmeyecek bir durumda değildir. Müslümanların bu taife ile bir arada olması ise kafir kesimden olmadıkları halde sadece savaş, savaş sırasında onlara karışmaları sebebiyle veya savaş durumu söz konusu olmamasına rağmen bu taifeye katılmış olup lakin batının İslam hükmüne sahip olmaları ikrah altında olan veya on, onlar hakkında casusluk yapmak için imanı gizleyenler gibi şekilde olmaktadır. Bu şekilde kafir taifeye karışmış halde olanlar ise e, olanlar için ise şu ki durum geçerlidir. Evet. Şimdi normalde <gülüyor> <gülüyor> bugün işte var olan cihatla alakalı bazı insanlar kafirlerle Müslümanlar iç içe olduklarından dolayı Müslüman ve kafirler birbirine karışmış olduklarından dolayı cihad edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Tabi buna dayanak olarak da neyi getiriyorlar? Diyorlar ki Hüdeybiye gününde Allah Azze ve Celle müminleri geri çevirdi biliyorsunuz. Müslümanlar normalde savaş ee, için olmasa da oraya gelmişlerdi. Daha sonra savaşa niyetlendiler. Lakin Allah azze ve celle savaşmalarını nasip etmedi. Müslümanlar bir barış anlaşması yaptılar. Ondan sonra geri döndüler. Değil mi? Allah azze ve celle o olayı anlatırken fetih suresinde diyor ki şayet mümin erkekler ve kadınlar sizin kendilerine bir zarar verdikten sonra hani sıkıntı duyacağınız keder duyacağınız mümin erkekler ve kadınlar orada bulunmamış olsaydı Allah o savaşı iptal etmezdi, sizin elinizi oradan çekmezdi diyor. Ve diyor ki eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı yani o kafirlerle müminler, e, o kafirlerle müminler birbirine ayrılmış ol olsalardı لَوْ تَزَيَّلُوا birbirinden ayrılmış olsalardı biz o kafir olanlara elin verici bir azap verecektik diye. Şimdi dikkat ederseniz bu ayet kelimenin zahirine bakıldığı zaman hani müminlerle müşrikler iç içe şey yaşadıklarından dolayı Olur ya müslümanlar saldırırsa mümin erkek ve kadınlara zarar verirler ve bu zararın akabinde de müminler üzülür biz müslüman kardeşlerimizi öldürdük diye. Allah bundan dolayı savaşı bertaraf etmiş. Hudeybiye gününde barış yapılmasını sağlamış. Bir de Allah şayet onlar ayrılmış olsalardı biz zaten o kafirlere elin verici bir azap verecektik diyor. Şimdi buna dayanaraktan bazıları diyorlar ki müminler ile kafirlerin iç içe yaşadığı yerlerde savaş olmaz. Niye? Çünkü mü'minlerle müşrik, işte bak ayet-i kerime apaçık. Allah Hudeybiye gününde de bunu ne yapmış? Allah Hudeybiye gününde de bunu engellemiş. Tabi şimdi şeyh önce buna bir cevap verecek, sonra bu şüpheyi ele alıp, bu şüphenin cevabını verecek. Lakin şurası bir gerçek. Yani şu, mesela bu bugün de var olan bir şey. Yani örneğin sizi bugün birçok işte ben Müslümanım diyen insana işte cihad, cihadın gerekliliği, cihadın farziyeti, cihadın hangi şartlarda olacağını anlattığınız zaman adam, ya işte mesela örnek veriyorum, ya asker dediğim kim ki? İşte benim dayım, senin kardeşin, onun babası, onun amcası. Doğru mu? Doğru. Yani gerçekten bu. E ne olacak peki o zaman? Yani savunma cihadı da saldırı cihadının da iptal olması lazım. Yani eskiden hani Mustazaf Müslümanlar vardı, müşriklerle beraber yaşayan, şu anda ben Müslümanım diyen, kendini İslam'a nispet eden insanlar zaten müşriklerin yanı başında yer alan, müşrikleri koruyan insanlar. Peki bu tip şüphelerin hani menşe u الشبه Yani şüphenin çıkış yeri, şüphenin kaynağı ne? Tevhidin anlaşılmaması, öyle mi? Tevhidin ve şirkin, Tevhid ve şirkin hükümlerinin anlaşılmaması. Yani hani muvahhid ve müşrik e, nedir, kimdir? muvahhid ve müşrik olduktan sonra bunun hükümleri nelerdir? Bunların anlaşılmamış olması bu tip şüpheleri beraberinde getiriyor. Yani tevhidi anlamış olan bir insan e, zaruri olarak şunu çok net bir şekilde anlar. Yani e, dostluk ve düşmanlık tevhidin esaslarındandır, dinin usullerindendir. Bir kafirin yanında yer alan, kafire destek veren, onunla beraber bulunan, hele bir de askerlik gibi bir konumda bulunan bir insanın Zaten hani tevhid ismini alabilmesi mümkün değildir çünkü şirk e, içerisindedir. İşte tevhid anlaşılmadığı zaman yani temelde tevhid olmadığı zaman bu tip şüpheler de ortaya atılır. İnsanların bunu anlaması da ne olmaz? İnsanların bunu anlaması da mümkün olmaz. İşte bunu anlamayan bir takım insanlar diyorlar ki e şimdi bunun temeli var yani bu işin bir temeli var mesela örnek veriyorum. Şimdi sen diyorsun ki adamcı Öneğin cihadı savunuyor mesela illa ki ciyad edilmesi lazım diyor bugün. Hani İlla cihat, illa cihat, illa cihat diyor mesela adam. Başka bir şey yok. Qital yani. cihattan da Qital'i kastediyor adam. Ama diyor ki mesela örnek veriyorum. E, bu sistemi yöneten adamların tevhili var diyor. Bu sistemi yöneten adamların tevhili var. Yani tamam bunların yaptığı küfürdür. Lakin bunların yaptığının neyi var? Bunların yaptığının tevhili var. Güzel buraya kadar. Bunlara oy veren adamların da tevhili var veyahut da cahaletle mazeretli. Güzel. Asker kafir. Ebreh adam, yönetici mazursa, yöneticiyi koruyan niye kafir olsun? Yani kanunu yapan eğer tevili geçerliyse, kanunu yapanı koruyan yani tısının tısının tısı niye kafir olsun ki bu adam o zaman hiç tevülden cahaletten konuşmaya gerek yok. Bu adam zaten Müslüman. Anlatabiliyor muyum? Ha, yok. Bu adam Müslüman değil. Neden? Çünkü bu adam bu defa başlıyor şüpheye cevap vermeye. İyi de bu şüphenin yolunu sen açtın zaten. Yani eğer bu tavutlar, bu kanunları yapanlar, şer'i olmayan sistemi yönetenlerin tevhili geçerliyse, bunlara oyla destek verip demokrasiyi ikame edenlerin tevhili ve cahileti de geçerliyse, ee bunları on 18 ay askerlik yapanların, yani ömrü boyunca dört senede bir küfrünü yenileyenin özrü varsa, bütün ömrü içinde bir sene, bu birçok sene askerlik yapan adamın ayda ayda özrü olur. Yani sen buna özür bulursan, bu, bu tür şüphelerin çıkış yeri burası olur. Veya örnek veriyorum mesela, namaz İslam alametidir. Ya adam diyor oy veriyor, ben bilmem diyor adam namaz kılıyorsa diyor ben mesela. Ya adam asker, asker kafir. E adam öbür taraftan diyor ki asker de namaz kılıyor. Ben askerdeyken diyor, bizim komutanla beraber namaz kılıyorduk. Bir başkası diyor, ben cuma namazını kıldırıyordum askeriyenin içerisinde. Bu defa adam duruyor, olmaz o asker. E namaz kılıyor. Asker. E bu da oy ve küfür küfürdür. Küfrün yerlisi, yabancısı, vodkası rakısı öyle mi? Olmaz küfür küfürdür. Yani küfürün, e, bir nedir? Küçük küfür vardır, büyük küfür vardır. Onun dışında küfür küfürdür yani bir şey büyük küfürse, büyük şirkse bu adamı zaten dinden çıkarır. Ha problem ne burada? Tevhidin anlaşılmaması, özür olmayan şeylerin özür olarak sunulması bu tip şeyleri getiriyor bu defa. Yani mesela diyelim ki bugün insanların içerisinden işte askerle işte Müslümanla kafir iç olduğu için savaş yapılmaması lazım. Yani hiç askerde Müslümanla kafir beraber olur mu? Tevhidi anlayan bir adam bunu söyler mi? Askerde Müslüman kafir diye bir şey olur. Askerde, askerde askerde bulunanlar fert fert kafirdirler. Yani bizim gözümüzde. Niye? Çünkü bulundukları makam itibariyle teşrih yapan, anayasayı yapan anayasaya anayasa yapılmıştır. Bu insanlar da anayasayı ne yapıyorlar? Bu insanlar da anayasayı koruyorlar. Öyle değil mi? Yani anayasal düzenin güvencesi nedir? Askeridir ve polisidir. Anayasal güvencenin e, anayasal düzenin güvencesi Askerde ha bu küfürse o zaman bunlar da otomatikman ne Bunlar da bunun koruyucusu, idamesini sağladıklarından dolayı bunlar da o zaman küfür içerislerinde. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu tip şüphelerin yani temelinde önce tevhidin anlaşılması lazım. Yani siz eğer tutup buna cihat ahkamıyla bu tip şüphelere cevap vermeye çalışırsanız bu yepyeni şüphelerin doğmasına sebebiyet verir. Hani bu tip bir şüpheyle karşılaştığımız zaman mesela fıkıh dersinde söylüyoruz ya? Bir konuda ihtilaf var. Örnek veriyorum. O ihtilafın kökenini bulursak, kökeni nedir? Cevap vermede, onu izale etmede çok daha serbest oluruz, çok daha rahat oluruz. Lakin biz tutup, şimdi ihtilafın bir kökeni var, o kökene dayalı bir ihtilaf çıkmış. İhtilaf çıktıktan sonra tarafların tartışmasından kaynaklı yeni yeni ihtilaflar çıkmış. Yani tartışmada birbirlerine. Şimdi biz tutuyoruz, o tartışmada birbirlerine cevap verirken yeni yeni ihtilaflara sebep olan adamların ihtilaf noktalarından ihtilafı çözmeye çalışıyoruz. Biz ihtilafı çözmeye çalışırken ihtilafı çoğaltmaktan başka olaya bir katkımız olmaz. Ama biz önce bir dur bakalım dersek, bu ihtilafın menşei nedir? Bu ihtilafın çıkış yeri nedir? Şurasıdır. Biz bir, bir şunu şurayı bir çözelim. Yani şurası bir çözülsün. Sonra insanların tartışmalarda ortaya çıkar birbirlerine cevap verirken yeni yeni ihtilaflara gideriz. İtikadi problemlerde, menheci problemlerde de böyledir. Yani diyelim ki burada bir problem var. Şimdi şeyh burada cevap verecek. İki sayfa sonra bir şüpheye cevap diye Fetih Suresi 25. ayetin tefsirini kendi anlatmaya çalışacak. Lakin bu uslup, yani bu tür şüphelere cihat fıkhıyla cevap vermek, yeni yeni şüphelerin çıkmasına ne yapacaktır? yeni yeni şüphelerin çıkmasına sebep verecektir. Ha bu şeyh için geçerli olan bir şey değil. Zaten kendisi bunu hani öncelikle tevhidi boyutuyla e, söylüyor. Daha sonradan e, o şekilde cevap veriyor ama yani bilmemiz gereken tek şey bu tip menheci ve cihadi şüphelerin, problemlerin temelinde tevhidin anlaşılmaması vardır. Niye? Yani bu peki niye böyle oluyor? Sebebi şudur. Çünkü zaten cihad, tevhid ve şirkin üzerine mebni olan bir şeydir. Öyle mi? Şirkin varlığı, cihadın varlığı Şirkin ortadan kalkması, cihadın durması demektir. Ya da zulüm vardır, açık bir zulüm vardır, cihad devam eder. E zaten bu meselenin üzerine bina edildiği şey tevhid ve şirktir, öyle mi? Tevhid ve şirk netleşmediği zaman, anlaşılmadığı zaman veya doğru anlaşılmadığı zaman cihad ahkamının doğru uygulanması zaten ne değildir? Cihad ahkamının doğru uygulanması mümkün değildir. Yani gel ben cihad ahkamını uygulayayım. Ha bu da bunun gibi bir şey. Yani işte Müslümanlarla işte asker bugün iç vesaire falan. Yani Askerde mesela tevhidi anlayan bir adam askerde Müslümanla kafirler de içe. Yani askerde kafirler, şedid kafirler, bir alt kafirler, Ebu Talib kafirler bunlar hiç, hiç olabilir. Ama askerde ise Müslümanla kafirin hiç, hiç olması söz konusu değil. O zaman bu tip meselelerin aslı neyle çürütülmeli? Aslı e, bu meselelerin tevhidi yönüne çürütülmeli. Daha sonra eğer ihtiyaç duyulursa cihad ahkamına yani gerek kalırsa o zaman bunları ne yapmak lazım? O zaman cihad ahkamıyla bunları çürütmek lazım. Demek ki ortada böyle bir şüphe varmış. Neymiş? O biraz önce zikretmiş olduğum ayete dayanarak bugün Müslümanlarla müşrikler iç içedir. Ondan dolayı cihad edilmemesi lazım. Çünkü Allah ayrım olmadan cihadın olmayacağını söylüyor. Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşıldı. Evet, devam edelim. Ah, bunlar zahiri hallerinden, kafirlerden ayrıt edilemedikleri için Aynen kafir taife ile savaşıldığı gibi bunlarla da savaşılması caizdir. İbn-i Tehmiye şöyle der. Baskı ile yanlarına getirdikleri Müslüman kişiler öldürülürse niyetlerine göre diriltilirler. Bizim görevimiz bütün düşman askeri savaşmaktır. Çünkü zorla getirilen kişi diğerlerinden ayrı edil, edilememektedir. Sahihte Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet edilmiştir. Bir ordu Kabe'ye saldırmak için çıkar. Bir çöle geldiklerinde yere batırılırlar. Ey Allah'ın Resulü eğer işlerinde ikrah altında savaşa katılan varsa diye sorulduğunda niyetlerine göre diriltirler karşılığını verdi. buharide ise Ayşe radıyallahu anheden anh, anh, şöyle aktarılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ordu Kabe'ye yönelir ve bir yere geldiklerinde hepsi yerin dibine batırılırlar. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, aralarında onlardan olmayanlar ve esirler olduğu halde hepsi mi batırılır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öndekiler ve arkadakiler hepsi yere batırıldılar ve daha sonra niyetlerine göre diriltilirler. Allahu Teala ikrah altında olanı ile olmayanı birbirinden ayrıca kudrete sahip olmasına rağmen, Evinin hürmetini çiğnemek için gelen ordunun <gülüyor> tamamını helak etti. Bununla bera beraber onların her birinin niyetlerine göre diritecektir. Durum böyleyken mümin mümin e, mucahitlerin ikrah altında olan ile olmayan birbirlerini ayırmaları nasıl istenebilir ki? Nasıl istenebilir ki onlar ikrah altında ikrah altında çıkan ile gönüllü olarak çıkan ile bile bilmemektedirler. Kaldı ki bu orduda onlardan birinin ikrah altında olduğunu iddia etmesi de sadece bu iddiası sebebiyle ona fayda sağlamaz. Nitekim Abbas radıyallahu anhü Bedir günü, Bedir günü Müslümanlar, Müslümanlar tarafına esir alındığında Resulullah'a Ey Allah'ın Resulü ikra altında, altında çıkarıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ona şu cevabı verdi. Zahiri halin bize karşı olduğundur. Gizlediğin ise Allah'a aittir. Evet burada duralım. Şimdi normalde biz diyor, mesela diyoruz e, bu işte küfür düzenlerini, tağutî sistemleri koruyan, bunlara güvence olan insanlar bunlar kafirdirler, asker ve polis öyle mi? Ancak ne durumu? Mesela bundan istisna, adam diyelim ki ikrah altında oraya götürüldü. Yani adam yolda işte alındı, ikrah altında oraya götürüldü. Lakin ikrah altında oraya götürülen adam, <gülüyor> batınen müslümandır. Öyle mi? Yani Allah katındaki hükmü bu adamın, Müslümandır. Lakin zahiren bu adam nedir? Zahiren bu adam yine kafir hükmündedir. Zahiren bu adam kafir hükmündedir. Neden? Çünkü biz insanların ikra altında olup olmadığını anlayamayız. Bu mümkün değildir. Bak buradaki istillal gerçekten çok güzel bir istillal. Bu birçoğumuzun bilmiş olduğu hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya يَغْزُجَيْشِنِ <gülüyor> الْكَعْبَةَ yani bir ordu Kabe'ye doğru ne yapar? Savaşa çıkar. Bir çöl parçasına geldikleri zaman ne yapar Allah azze ve celle? Yoksafu bi evvelihim ve Onların feyza kanu veeda eminelerdi de yoksafu bi ve Allah onların başını ve sonunu ne yapar? Yerin dibine geçirir. Öyle mi? Sunne yub'asuna ala niyati. Sonra niyetleri üzerine diriltirler. Tabi bunu niye söylüyor peygamber? Soruyorlar. Yara sola Onların hani hepsi savaşmak için gelmemiş. Kimi ticaret niyetiyle yola çıkmış. Kimisi bilmem ne niyetiyle yola çıkmış. Ama sonuçta bir ordu Kabe'ye doğru geliyor. Öyle mi? Kabe'ye geldikleri zaman da Allah azze ve celle yolda bunları helak ediyor. Hepsi helak oluyor. Savaş için gelmeyenler. Yani adam yolda bunlarla karşılaşmış mesela. Bunlar niyetleri üzerine diriltiriyorlar. Şimdi şeyh diyor ki Allah bile insanları birbirinden ayırt etmeye kadir iken kim ikrah altında kim değil, kimin niyeti ne, kimin niyeti değil. Bunu yapmıyorsa ve o topluluğa bir taife olarak hükmediyorsa, bir taife olarak onlara dünya hükmünde muamele ediyorsa, biz nasıl insanları birbirinden ayır edelim? Yani mutlak ilme, mutlak kudrete sahip olan Allah, bunu yapmayıp da dünya hükmünde insanlara zahiren muamele ediyorsa, peki biz ne yapacağız? Hani insanlara? Biz de elbette böyle yapacağız. Ki Peygamber aleyhisselatu vesselam da böyle yapmıştır zaten, öyle mi? Yani insanlar kendisine biz ikra altında çıkarıldık ya Resulallah dediklerinde, ki galibu ile, yani galibu zan, zannın galip geldiği nokta evet bu adamlar müslümandı ve zorla çıkarıldılar. Ama Resulullah ne yapıyor? Onunla muamele etmiyor. Yakin yerine geçecek seviyede olan zan yani zahirleriyle onlara muamele ediyor. Öyle mi? Çünkü adamın içinde bulunduğu hal, görüntüsü Müslümanlara karşı savaşıyor ve Peygamber onlara ne yapıyor? Bu şekilde muamele ediyor. Peki sahabe ne yapıyor bu konumda? Sahabe de aynısını yapıyor. Mesela Ömer radıyallahu anh, meşhur hutbesinde ne diyor? Ey insanlar diyor. Peygamberimiz döneminde vahiy vardı ve insanlar vahiy ile muhafaza edilirlerdi. Kim, işte hani vahiy biliyordu bu adam yalancı, doğru söylüyor. İşte yanlış bir şey yapmış, hayır kastı o değil, kastı buydu Allah affetti diyor. Lakin artık bugün vahiy yoktur. Kim bize ne ızhar ederse onunla muamele görür. İyilik yapan iyilikle Kötülük yapan da neyle? Kötülük yapan da kötülük ve velev içinin buna muhalif olduğunu söylese de. Yani zahiren kötülük veya iyilik var. Lakin iç dünyasının buna muhalif olduğunu söylese bile Hazreti Ömer bunun geçersiz olduğunu söylüyor. Şimdi burada ehli sünnetin çok yani ciddi e, nas'a dayalı olan bir usulünden e, söz edeceğiz. Bu noktaya dikkat edelim. Şimdi normalde İslam'da bir adam mesela müslümandır, amelinde şirk vardır. Bir adam e, müşriktir, amelinde İslam vardır. İki, i̇ki türü düşünün, tamam mı? Bir adam müslümandır, amelinde şirk vardır. Yani normalde müslümandır, kendini İslam dinine nispet ediyor. Lakin amelinde şirk açık açıkmış, şirk görünüyor. Bir adam e, müşriktir, kendini şirke nispet ediyor. Lakin amelinde ne vardır? Amelinde İslam vardır. Şimdi İslam bunlara nasıl muamele ediyor? İslam'ın normal muamelesi. Kendini şirken nispet eden adamın amellerinde İslam olsa bile İslam buna Müslüman diyor mu? Demiyor. Niye? Çünkü İslam diyor ki benim sana Müslüman diyebilmem için önce o İslam amelinden önce o şirkinden tövbe etmen lazım. Yani benim için temel İslam'a müntesipliğinden önce önce o şirkten bir tövbe yani İslam'a nispet Ediyorumdan kastın ben Müslümanımdan kastın şirkten tövbe ettim demen lazım diyor. O işte efen intabu ve akam ustalat ve ata bu zekat bir adam Müslümandır kendini İslam'a nisbet amellerinde şirk var İslam buna da öyle mi diyor? Yani normal benim için diyor seni kendini nispet ettiğin şey önemlidir o var olduğu müddetçe sen Müslümansın o şirkin önemli değil mi diyor? Hayır böyle demiyor. Leyin aşrakta leyahbetan ne amelu وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Yani senin zaten o içinde sende var olan şirk önceden kendini nispet ettiği yeri de sildi attı diyor İslam. Öyle mi? لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer şirk koşarsa ey Muhammed senin bütün amellerin boşa gider. لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ Bütün amellerin ne yapar? Bütün amellerin boşa gider ve sen hüsrana uğrayanlardan olursun ve muhakkak ki sana uğrayanlardan olursun. Bakın bu çok önemli bir nokta. Yani hani kendini şirke nispet eden adamın amellerinde İslam, kendini İslam'a nispet eden adamın amellerinde şirk. Öyle mi? İkincisi için İslam yani hani mantık işletmiyor İslam burada, bir usul işletiyor. Hani ha birincisi buysa o zaman ikincisi de budur. Böyle bir mantığa yeri yok burada yani. İslam tamamen burada çok farklı bir usul işletiyor. Yani aklın yeri olmayan bir usul var. Adam müşrikse amellerinde İslam varsa İslam sadece eyvallah diyor. Bu ameli güzeldir. Lakin bu müşriktir diyor. Yani İslam amelinin kendinde bulunması müşriği Müslüman yapmıyor. Öyle değil mi? Müşriğin şirkinden tövbe etmesi lazım. Lakin bir adam Müslümansa kendiniz amellerinde bir tane daha şirk olsa İslam o İslam'ı kabul etmiyor zaten. O şirk'e göre muamele ediyor. Çünkü diyor ki Leyneşrak da bu Peygamber'e yapılan hitap tabi aynı zamanda bize fert fert. لَيْنَشْرَكْتَ لَيْنَشْرَكْتَ لَيْنَشْرَكْتَ لَيْنَشْرَكْتَ Hepimizi kapsıyor. Şaya koşarsan diye لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ Bütün amellerin boşa gider. Yani senin o İslam amelinde, kalbin ameli, dilin ameli olan, kelime-i tevhidin vesaire hepsi ne olmuş oluyor? Hepsi boşa gitmiş oluyor. Şimdi kafirlerin içinde yer alan Müslüman dediğimiz insanlara gelince bu adam eğer ikrah söz konusu değilse İkrahı bir kenara bırakıyoruz önce. Farz edelim ikrah yok. Adam gitti kafirlerin yanında Müslümanlara karşı duruyor. Bu başta Müslüman olsa bile, tevhid ehli olsa bile amellerine şirk girmesiyle beraber, küfür girmesiyle beraber ne oldu? O İslam otomatikmen ortadan kalktı. Öyle mi? O onu boşa götürdü. Şimdi bu adam ne? Bu adam zaten kafir. Öyle mi? İkra altında farz edelim. Ha ikrah, kişinin ihtiyarını ortadan kaldırdığından dolayı İkra adamın İslamını kaldırmaz ortadan. Lakin ikra da dünya hükmünde insanı bu defa kafirlere eli hak eder. Çünkü bizim Allah bile insanları birbirine ayırt etmemişse bu konuda Resulullah ta şöyle yapabilir: Dur bir dakika, Abbas'a ben bir vahiy bana bir gelsin, bakayım sen doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Diyemez miydi Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam? Diyebilirdi. Lakin ne yapıyor? Böyle bir şey yapmıyor. Dünya hükmünde ona müşrik muamelesi yapıyor. Anlaşıldı mı burası? Yani ikra altında olsun veya da olmasın. Hükmü nedir? Budur. Ondan dolayı da İslam zahire göre hüküm verir. Yani şeyhin anlatmak istediği yani kafirlere karışmış Müslümanlar diye bir şey olamaz. B'den devam et. B'yi oku. B. Düşman ordusunun saflarına yer alan Müslümanların zahiri halleri itibariyle kafirlerden ayrıt edilebilir halde olmaları. Bu bu savaş esnasında Müslümanların kalkan olarak kullanılması halidir. İbn Teymiye rahimehullah şöyle der. Düşman askerleri arasında askerleri arasında Müslümanlardan en hayırları dahi bulunuyor olsa ve bunlar öldürülmeden kafirlere ulaşmanın imkanı yoksa bu Müslümanlar öldürülebilirler, öldürülebilir. Kafirlerin Müslümanları kalkan olarak kullanmalı durumunda düşmanla savaşabilmek için bunları vurmaktan başka da imkanı yoksa bütün imanlar bunları vurulmasına bir sakınca olmadığı meselesinde ittifak etmişlerdir. Müslüman askerler için bir, bir korku bulunmadığında dahi kafirlerin kalkan olarak kullandıkları Müslüman kişileri öldürmek alimlerden bir kısmın görüşüne göre yine caizdir. Mazlum olarak Allah'ın ve Resulünün emrettiği cihat yolunda öldürülenler şehit olurlar ve niyetlerine göre dirilirler. Böylelerinin öldürülmesi mücahit müminlerden öldüren öldürülenlerin öldürülmesine daha büyük ve daha önemli bir kötü, daha önemli bir kötülük değildir. Cihadın vacip olduğu durumlarda cihadın gerek e, gerektirmesi sebebiyle kafirlerin kalkan olarak kullan, kullandıkları muminlerde Allah'ın takdir ettiği kadar kişi öldürülürse öldürülse, öldürülse bile onların öldürülmeleri mu'min mücahitlerin öldürülmesinden daha büyük ve önemli değildir. Hatta böyle bir durumda kalkan durum durum konumundaki Müslümanların mümin mücahitlere karşı savaşması savaşmaması gerekir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fitne savaşlarında müminlerin kılıçlarını kır, kırmaları belirtmiş ve öldürülse dahi bir, dahi bir muminin diğer bir e, mumin ile savaşmasını kötülemiştir. Biz daha önce bu tırs meselesini anlatmış mıydık? <gülüyor> tırs veya tatarus diye. Yok. Şimdi normalde e, <gülüyor> şu anda böyle bir şey yok da pek. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir. Mesela e, fıkıhta tırs veya turus veya tatarus diye Şimdi e, eskiden mesela düşünün işte e, Müslüman beldeler var. Halifeye bağlı olan Müslüman beldeler var. Şimdi diyelim ki müşrikler bir beldeye saldırmak istiyorlar. Mesela örnek veriyorum İstanbul'la, e, misal diyelim ki İzmit iki Müslüman belde. Ada pazarındakiler de müşrik örneğin. Geldiler İstanbul'a saldırmak istiyorlar. İstanbul'a saldırmadan önce İzmir'e giriyorlar, İzmit'e giriyorlar. İzmit'i elle geçiriyorlar. İzmit'teki Müslümanları önlerine alıyorlar, önlerine kalkan yapıyorlar. İstanbul'a doğru yürüyorlar. Ne yaptılar şimdi? Müslümanları kendilerine kalkan yaptılar. Niye? Ta ki karşıdaki Müslümanlar rahat savaşamasın diye. Şimdi düşüneceğene mesela biz diyelim müşrikle savaşıyoruz. Ön safa hep bizim kardeşleri dizmişler. Yani müşrikler kendi önlerine yani insan rahat atış yapamaz. Yani en hani bu, bu fıkı çok iyi anlamış bir adam bile yani eli titreyerek ateş ediyorsun, kendi kardeşini öldürüyorsun yani görüyorsun, ateş ediyorsun. Önce kardeşini düşürüp öldürüyorsun, sonra arkasındaki müşrik düşüp ölüyor. Yani bu, bu tip olaylar gerçekleşmiş İslam aleminde. Müşrikler Müslümanları önlerine kalkan yapıp İslam beldelerine doğru yürümüşler. Kadın, çoluk, çocuk, erkek önlerine koymuşlar, mesela yüz tane, bin tane Müslümanların beldelerine doğru yürümüşler. Niye? Ta ki rahat savaşamasınlar, o beldeleri de ne yapsın? O beldelerde de düşürsünler. Tabi bu olay olduğu zaman alimler hemen tartışmaya başlamış. Ne olacak? Yani biz ne yapacağız demişler. Tabi genel olaraktan icma hasul olmuş ki o Müslümanları kastetmeden mecburi olaraktan o Müslümanların öldürülmesi gerekir. Yani o ön safta olan işte Müslümanların öldürülmesi gerekir ve bu konuda alimler ittifak etmişler. Neden dolayı? Peki onu söyleyeceğiz. Önce bunun konumuzla bağlantısını söyleyelim. Yani böyle bir konumda olsa bile. Böyle bir konumda olsa bile. Hani Müslümanın hiç bir şeyden garibimin haberi yok. Geldiler köyünden aldılar tarlasından, önlerine diktiler. İslam ordusunun karşısına geldiler. İslam'ın maslahatı için, cihadın bekası için, Allah'ın hükümleri devam etsin diye Müslüman öldürülüyorsa, kendi isteğiyle giden kafirin yanında yer alan vesaire vesaire bu adamlar nedir? Bu adamlar hayda hayda öldürülürler. İkinci konumuzla bağlantısı ne? Şu, ancak bu tip durumdakiler Müslüman diye öldürülürler. Yani hem Müslümandır hem de öldürürsün. Lakin bunun dışındaki kafirlerin safında yer alanları kafir diye öldürürsün, tamam mı? Şu B maddesinin konumuzda ne var? İki tane bağlantısı var. Yani bir, hani böyle bir durumda dahi Müslümanlar öldürülüyorsa eğer, e, kendi ihtiyarıyla gidip kafirlerin ordusuna yer alan adamın durumu, yani ne olacak? İki ancak böyle bir durumda öldürdüğün adamın yani Müslüman olduğunu bilirsen yani Müslüman diye öldürürsün zarureten öldürürsün. Ee, bunun dışındaki durumlarda kafirlerin işte yer alan ölüsü de dirisi de dirisi kafir esir Ölüsü de nedir? Ölüsü de zaten şeydir. Ee, ölüsü de kafir ölü hükmündedir. Şimdi bu meseleyle alakalı. E, biraz akıl karışabilir. Yani bu e, kalkan meselesiyle alakalı, turist meselesiyle alakalı. Şimdi hatırlıyorsanız biz daha önce demiştik ki İslam bütün emirlerinde ve nehilerinde, bütün hükümlerinde maslahatın tahakkukunu, maslahatın celbini, mefsedetin de defini gözetler. Yani ister ki maslahat celb olsun, mevsedet de ne yapsın? Mevsedet de def olsun bütün emirlerinde. Şimdi İslam'ın gözettiği maslahat kaç taneydi? Veya zararı def ettiği şey kaç taneydi? Zaruret-i hamse 5. Neydi? Din. Hı. Can. Mal. En başında bunların hangisi gelir? Din gelir. Öyle değil mi? Bu diğer dördü. Şimdi Allah azze ve celle'nin gözettiği maslahatlar bunlar. Biz Allah'ın genel teşriiatına bakıyoruz. Bu beş tanenin içinden Allah hangisini ön plana getir? Yani beşi aynı seviyede midir? Yoksa Allah bunlara ayrı ayrı bir sıralama, sıralama mı şey yapmıştır? Ayrı ayrı bir sıralama mı koymuştur? Buna bakıyoruz. Biz Allah'ın genel teşrihatına baktığımız zaman Celle'nin bu beş maslahatı bir seviyede tutmadığı bilakis bunları parçalara ayırdığı ve din maslahatını hepsinin önüne geçirdiğini ve dinin maslahatıyla bu diğer dördünün maslahatı çatıştığı zaman Karşı karşıya geldiği zaman, dinin maslahatını gözetip, bu diğer maslahatları gözetmediğini görüyoruz. Öyle mi? Daha önce de söylemiştik bunu herhalde. Mesela cihat demiştik. Şimdi cihat'ta normalde din kuvvetleniyor, din aziz oluyor ama mal gidebilir, can gidebilir, değil mi? Namus gidebilir. Bak şimdi zıt karşı karşıya geldi. Yani dinin maslahatını korurken başka şeylerin maslahatı bu defa ne oldu? Başka şeylerin maslahatı gidebilir. Allah ne yapıyor? Hayır cihat vardır, cihat devam edecektir, cihat farzdır. Dinin maslahatını hepsinin önüne geçiriyor. Burada da yani bu türs meselesinde de. Şimdi düşünün ki düşman önünde 100 tane Müslüman var. Burada ne maslahatı var? Canın maslahatı var. Öyle mi? Öldürsen bunları can maslahatı gidecek. Peki düşman bunları bize kalkan yapıp biz savaşamazsak bizim beldemize girse ne gidecek? Din gidecek. Adam gelecek kendi kanunlarıyla bize hükme. O adamın ölmesi zaten daha iyi. Yani kafirlerin hükmü altında yaşamaktansa öyle değil mi? Esir olarak o da ölmese de ondan çok çok. E daha iyi. Ha ne olmuş oldu bak. Canın maslahatının korunması hali dinin maslahatının gitmesine canın maslahatının zayi edilmesi hali daha büyük bir maslahatın tahakkukuna yani dinin maslahatını ayakta tutmaya tekabül eder. Normalde böyle bir yani şimdi konunun biraz daha dışına çıkacağız. Az bir çıkış tekrar giriş yapacağız. Böyle bir maslahat anlayışı. Bugün işte İslami cemaatlerde olsa, kendini İslam'a nispet eden cemaatlerde olsa ki bu da menheci bir problem olduğu için söylüyoruz. Yani bizimle mesela insanlar arasındaki menheci problemin yüzde doksan hangi sözü duyuyoruz? Maslahat. Öyle mi? Herkes yaptığını ne adına yapıyor? Maslahat adına, o zaman menheç konusunda biz de menheç öğreniyorsak maslahatın aslında yeri çok büyük bir yer. Doğrudur, İslam'da maslahat vardır. Herkes mutlaka maslahat olanı yapmak zorundadır. Lakin maslahatın bir de bir mizanı vardır. Öyle mi? Maslahatın mizanı nedir? Maslahatın mizanı ölçüsü, dinin maslahatı diğer bütün maslahatların önündedir. Diğer bütün maslahatlar dinin maslahatına takdim edilir. Peki dinin içerisinde en büyük maslahat nedir? Hani dinde mesela şey işte tevhid bölümü var, fıkıh bölümü var falan. Dinin içindeki en büyük maslahat tevhidin tahakkukudur. En büyük mefsedet senedir. En büyük mefsedet ise şirkin nedir? Şirkin varlığıdır. Öyle mi? Dinin yani din maslahatların içinde en büyük maslahattır. Dinin içindeki en büyük maslahat nedir? Tevhidin tahakkukudur. Şirkin de nedir? Mefsedet en büyük mefsedet de şirkin vücut bulmasıdır. Bunun en büyük delili ne? Allah işkence halinde, zorlu halinde birçok şeye müsaade etmesine rağmen Ruhsat vermesine rağmen Peygamber ve sahabe mesela Mekke'de Sırf tevhidin tehakkuku ve şirkin izalesi için En büyük işkencelere maruz kaldılar Ama ne yaptılar? Sabrettiler, sebat ettiler Niye? Çünkü en büyük maslahat neydi? Buydu Ha bugün insanlar kendilerine menheç belirlerken Hani maslahat esaslı menheç belirliyorlar ya Tamam doğru O başlık İslam'da var Lakin içeriğinin ölçüsü İslam'da yok Bunlar ne yapıyorlar? Vakfın maslahatını derneğin maslahatını, paranın maslahatını, aidatın maslahatını, gelirin maslahatını, medresenin maslahatını, eğitim çalışmasının maslahatını getirip her şeyin önüne geçiriyorlar. Yani dinin maslahatının önüne de geçiriyorlar, dinin içerisindeki tevhid ve şirkin maslahatının önüne geçiriyorlar. Adam sırf bu saydıklarımızın devam edebilmesi için şirk işlemeye bile ne yapıyor? Rıza gösteriyor. Sorduğun zaman niye bunu yapıyorsun? E maslahat bunu gerektiriyor diyor mesela adam. ha O başlık doğru. İslam'da var. Lakin başlığın içerisindeki Allah'ın gözetmiş olduğu ölçü, Allah'ın gözetmiş olduğu o mizan, o ne değil? O söz konusu değil. Ondan dolayı bu yani bu tırs, -tırs meselesindeki şey ne? Maslahata mebni. Yani yoksa bu konuda bir hüküm falan bir ayet, bir hadis söz konusu değil. Burada ne var? Ya düşünmüşler. Maslahat ve mevsedet açısından hangisi daha ee, bunların evla? Bunların öldürülmesi de e, İslam'a göre yanlış, e, devletin düşmesi de yanlış. Yani şeriatın düşmesi yerine küfür ahkamının gelmesi de yanlış. Hangisi daha maslahat, mefseret? en son demişler ki, Müslüman onları öldürmeyi kastetmeden onların da Müslüman olduğunu bilerekten ne yapar? Onlara karşı savaşır demişler. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Mesela devam edelim mi? Yeter mi? He? Yeter mi? Tamam. O zaman burada duralım. Bu Vahre